Allah bilen alim, bilmiyin cahil. Bilebilir misin acaba? Cüpanı kim alırmak hakkını arttırdıya maruf? Allah bildirir. Allah Allah'la bilinir. Kim Allahlara yeder, Allah ona kendini bildirir. Yoksa işte bilemezsin sen kuku basıyla.